siyasette görev alan Allah'ın kullarının emanetini almıştır hıyanet ettiği zaman seçimlerde bunun bedelini ödermiş bana ne seçimlerden ayetül münafiki selasün münafığın 3 işareti vardır bunlardan biri de emanete hıyanet etmektir senin nüfus kağıdından müslüman yazabilir ama sen belediyeye geldiğinden beri babanın çiftliğini kullanır gibi kullanıyorsun kendi arkadaşlarına izin bile vermeye ihtiyacı hissetmiyorsun Rahat dolaşıyorlar Galiban birisinin annesi hasta olsa ona 5 dakika izin bile vermiyorsun Devlet görev ediyorsun Emanete hıyanet ediyorsun 3 genden bir tanesini barındırıyorsun eğer yalan konuşmuyorduysan Sözünde duran birisiysen 3'te bir risk taşıyorsun